Umreye yetecek kadar paramız olsa, hacdan önce umreye gitsek, hacca gidemesek bir sakıncası var mıdır? Hacca gitmenin şartları arasında yol güvenliğinin olması, gidip gelecek kadar maddi imkana sahip olmak, ailesinin geçimini temin etme şartları vardır. Dolayısıyla haccın farz olabilmesi için maddi gücünüzün olması, oraya gidebilme imkanının bulunması gerekiyor. Maddi gücünüz umreye gitmeye yeterli ise umre yaparsınız, o görevi icra etmiş olursunuz. Ancak maddi gücünüz hacca gitmeye yeterli değil, hatta Kur'a'da çıkmamış iseniz gidemeyeceğiniz için hacca gitmeniz zaten üzerinize farz olmamaktadır. Ve buradan şunu anlıyoruz: Umriye gitmek, daha önce Umriye gitmek, bir Müslüman'a diğer şartlar yerine getirilmemişse farz olmaz.